Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde la ilahe illallahı anlatırken konumuzun sonunda tevhidü inkar etmenin gerekliliğinden bahsettik ve dedi ki tevhidü inkar etmeyen insanlar ne kadar mümin olduklarını iddia ederlerse etsinler Allah'ın koymuş olduğu şartları yerine getirmemişlerdir ve iman etmemişlerdir. Ve bu konuda hangi ayetimizi okuduk? Fe men yakfur bi'd-dağuti ve yu'min billahi faqad istamtake bil'urvetil-vutka. Kim dağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse sapasağlam kulpa yapışmıştır. Sapasağlam kulpa neydi? La ilahe illallah falan veya iman. Öyle değil mi? Yani bir kişinin iman dairesine girebilmesi için la ilahe illallah'a veya İslam'a sıkı sıkıya yapışabilmesi için önce tagutu inkar etmesi lazımdı. Sonra da Allah'a iman etmesi lazımdı. Hatta demiştik Allah ehemmiyetine binaen tagutu inkarı Allah'a imanın önüne geçirmiştir. Ve kelime-i sevhidi söylediğimiz zamanda önce ne diyoruz? Önce la diyoruz. inkar ediyoruz. İşte oradaki o inkar, la, hayır dediğimiz zaman o la neydi? Tagutu inkardı. Bunu da neye dayanarak söylemiştik? Ayet-i kerimeye dayanarak söylemiştik. Ve demiştik ki konunun ehemmiyetine binaen anlatmıştık biraz. tağutu inkar etmenin ne demek olduğunu ve demiştik maalesef bugün la ilahe illallah diyen insanların neredeyse yüzde doksanı la ilahe illallah'ın hiç hayatında duymamıştır tağutu inkar, tağut diye bir ismi hayatında duymamıştır ve kalan yüzde beş yüzde veya yedi hiçbir şekilde ne yapmıyordur hiçbir şekilde manasını bilmiyordur, duymuştur ama manadan bir haberdir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 Allah nur Allah iman edenlerin dostlarıdır. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Vellezina kafarû Allah subhanü ve teâlâ diyor ki kafirlerin ise dostları tağuttur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 Bu bir insan olabilir. İnsanlara küfrü emreden, insanlara kendine ibadeti emreden veya insanları Kur'an içerinden alıkoyan herhangi bir şahıs olabilir. Yani Allah'ın kitabında mesela bir hüküm açık belli ise bu hüküm o zaman bizim için nedir? Aydınlıktır. Öyle değil mi? Bir insan da tam bunu zıttına fetva beyan ediyorsa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 Aydınlığından, küfrün, zulmün karanlığına çekmeye çalışan bir tavuttur. Müslümanların buna dikkat edip, bunu inkar edip bundan uzak durması lazımdır. Aynı şekilde arkadaşlar bugün hayatımızda var olup da bizi en fazla vahin aydınlığından uzaklaştıranlardan başka bir müessese ise nedir? Eğitim kurumlarımızdır. Çocuklarımızı kendi elimizle seslim edip de daha la ilahe illallah öğretemeden, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını öğrenen, nelerimizi öğretiyorlarımıza öğreten eğitim kurumlarıdır. Bakın, bugün bir çocuk daha la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini öğrenmeden, la ilahe illallah'ın ne olduğunu bilmeden, daha İslam kimesini anlamadan Atatürk ilke ve inkılaplarını ezberliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor, o çocuğun temiz beynine bu nakşediliyor.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 Çocuk her sabah Atatürk'ün putunun karşısında kıyama durmayı öğreniyor. Çocuk daha Rabbim Allah'tır demenin ne manaya geldiğini bilmeden, çocuk neyi öğreniyor arkadaşlar? Atatürk'e diyor ki, gösterdiğin yolda, açtığın hedefte yürüyeceğime an içerim. Daha çocuk Allah'ın yoluna bağlı kalacağını an içmeyi öğrenemeden, Allah yolunu bilmeden Atatürk'ün yolunda öleceğine, can vereceğine ve bu yolda bağlı kalacağına ne yapıyor? Çocuk an içiyor.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 siz sizden önceki o Yahudi ve Hristiyanlara adım adım karış karış tabi olacaksınız diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. O Beni İsrail'in özelliği neydi arkadaşlar? Allah subhanahu ve onlara secde edin ederek girin dediği zaman onlar affedersiniz kalçalarının üstünde sürünerek şehre girmişlerdi. Ve Allah ne diyordu? Febezdelellezine varemu kavlen gayrellezi qila lehum O zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Yani Allah secde ederek girin dedi.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 Onların yaptığı gibi biz de Allah'ın emretiklerini tam tersine değiştiriyoruz. Bize Allah'ın bize emretiklerini tam tersine değiştiriyoruz. Tahtu inkar edin diyor, bizi başıboş bırakmıyor. Tahtun özelliğini de öğretiyor bize. O size aydınlıklardan, benim vahimden aydınlıktan karanlığa götüren her şey tahtur diyor. Onlara dost edinmeyin, onlara inkar edin, onlardan uzaklaşın diyor. Biz de beni İsrail'in yaptığı gibi adım adım taht oluyoruz ve bize emredilen sözü tam tersine değiştiriyoruz.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 Bakın Allah nisa suresine Peygamber Allahü Vesselam'a diyor ki: "Alam tara ileladdin aütu min bil ve tağûti, ve yuqûlûn ileladdin kafuru, min Peygamber e diyor sen o kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağûta iman edenleri gördün mü? Kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağûta iman edenleri gördün mü diyor Peygamber Allahü Vesselam'a.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 işte buna ne demişlerdir? Buna tağut demişlerdir. Veya cipte bazıları sihirbaz ve kahin demişlerdir. Sihirbazlar ve kahinler. Bizi burada bağlayan nokta nedir arkadaşlar? Bizi buradan bağlayan nokta demek ki insanlardan bazıları vardır. Birinci nokta cipte ve tağuta iman ederler. Sihirbazlara, kahinlere ve şeytanlara ne yaparlar? Şeytanlara iman ederler diyor Allah subhanahu ve teala. Peki sihirbaz nedir? Veya kahin nedir? ki biz bunu bilelim ki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 işte onlar kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Ayetine bir düşünelim. Ne kadar da sünnetin tekrür ettiğini, tarihin tekrür ettiğini göreceğiz. İşte bu insanlar ne yapmışlardır? Tağuta iman etmişlerdir. Bunlar Amerika'yı veya İsrail'i överken barış yanlısı gösterirken öbür taraftan Filistin'de mücadele eden insanların işsiz, güçsüz, toplumda yeri olmayan, silah katakçılığından dolayı savaşın devamını isteyen insanlar diye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 Ve mürtet yönetimlere, kafir yönetimlere, kafir sistemlere, İslami sistemler diyenler, bu kafir sistemlere kafa kaldıran mücadeleleri de harici diyenler, ateşin köpekleri diyenler çok affedersiniz. veya yahut da Peygamber yaparsaydı onları Semut kavmini, Az kavmini öldürdüğü gibi öldürürdü diyen insanlar. Ve biz hala bu insanlara ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu bu insanlara hala ehli sünnetin imamları diyebiliyoruz. veya biz bu insanlara hala ne diyebiliyoruz? Biz bu insanlara Taifetül Mansura'nın imanları diyebiliyoruz. Oysa Allah bunları ne diye isimlendirmiştir? Açık sefif küfür içinde olan insanları, müminlere tercih eden insanlara Allah Tağut'a iman etmiş insanlar diye isimlendirmiştir bunları. Öyle değil mi? Minûne bil cibdi ve tağûti ve yekûlûne lillezîne keferû hâulâi ehdâ minelllezîne âmenû sebilâ. İşte bakın halimize arkadaşlar. Bizim halimize ve Tağut'u inkarı. bir düşünün. Göreceksiniz ki aramızda ne vardır?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 Allah'ın tağuta iman etmiş Allah'ın cipte iman etmiş dediği insanlara, kafirlerin yolunu müminlere tercih eden insanlara biz ne diyebiliyoruz? Biz daha da kocalar alimler diyebiliyoruz Allah hepimizi ne yapsın? Allah hepimizi hidayete erdirsin yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala tağutun ne olduğunu bize başka bir ayette öğretiyor Allah Subhanahu ve teala bize tağutun ne olduğunu başka bir ayette öğretiyor. Diyor ki Alan sıraya olanlar, yozgumun onlar imanı bana anlattılar. Allah bizi <Gülüyor> ve Allah bizi <gülüyor> kutsun. Allah bizi <Sübhanahu> kutsun. <gülüyor> Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah bizi kutsun. Allah Allah ki, Allah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 Öyle değil mi? Oysa diyor Allah, onlar bu tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Oysa onlar, Onlar o tağutu inkar edilmekle emrolunmuşlardı diyor. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar, Allah burada tağutu kime tağut diyor. Allah kendi ana yasası, kendi şeriatın dışındaki bütün sistemlere, bütün kanunlara Allah Subhanahu ve teala tağut diyor. Eğer bir insan çekişme anında, Allah'ın kanunlarına gitmiyorsa, başka bir merciye başvuruyorsa, bu öv olabilir, bu kanun olabilir, bu anayasa olabilir, bu mahkemeler olabilir, şeriat esasına dayanmayan herhangi bir yer olabilir. Allah buna ne diyor? Allah bunu Tavuk diye isimlendiriyor. Ki ve bunu yapan insanlara da Allah bunlar iman etmemişlerdir diyor. Bunlar iman ettiklerini zan eden insanlardır diyor Allah subhanehu ve teala. Bakınız ayetin nızıl sebebinde ne zikredilir? Efsardan biriyle veya Medine ehlinden biriyle müna e, Yahudi'nin biri tartışırlar. Yahudi der ki Muhammed'e gidelim. Çünkü Muhammed Aleyhissalatu Vesselam adaletlidir. O kimseye zulmetmez. O rüşvet yemez. Yahudi haklı olduğunu biliyor. Diğeri de diyor ki hayır kahine gidelim. Çünkü kendisi haktır. Kahine rüşvet verecek. Bu şekilde kendini haklı çıkaracak. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti indiriyor. Başka bir rivayette kahibi bir Eşref'e gidelim diyor. Yani Yahudilerin ilim adamlarından olan, şairlerinden olan kahibe bir Eşref'e gidelim diyor.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 Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü hüküm Allah'ındır. İnil <gülüyor> hükmü illa Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor Allah. Vela yüşriku hukmihi ahada. O Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz diyor Allah subhanehu ve teala. Fein tenazatum fî şeyin ferudduhu ilallâhi vel rasûli in kuntum tu'minûne billâhi vel yevmil âkhir. Eğer bir konuda ihtilaf ederseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah. Yani sıkıntılar anında başvurduğunuz merci Allah ve Rasulü olmalıdır diyor. Eğer iman etmişseniz böyle olacaktır diyor Allah subhanallah. Allah'a ve ahiret gününe iman edenin başvurduğu merci nedir? Başvurduğu merci kitap ve sünnettir. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş veya önümüzdeki ayette olduğu gibi iman ettiğini zan eden fakat Allah'ın imanını kabul etmediği insanlar ne yaparlar?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 onlar ne yaparlar? Onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Ondan başkasına gitmek isterler. Onun hükmüne gitmek isterler. Oysa vakat umiru eyyek Onlar bunu inkar edilmekle ne olmuşlardı? Onlar bunu inkar edilmekle en olmuşlardı diyor. Allah Subhanahu ve bize söylüyor. O zaman arkadaşlar bu müessese başlı başına nedir? Başlı başına bir tağuttur. Kişi bundan uzaklaşmadığı müddetçe, kişi bundan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 Onun yanında bu matlahattır. Ve la'yazubillah. İşte arkadaşlar tağutun bir özelliğini daha öğrendik. Bütün Allah'ın Kur'an'ının ve Resulü'nün sünnetinin yani kısaca Allah'ın ana dışındaki bütün merciler nedir? Bütün merciler hüküm noktasında tağuti mercilerdir ve buna başvuran insanların imanları zandan ibarettir ve biz bu tağutları inkar edilmekle endolunmuşuz.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 Lisani halimizle içinde bulunduğumuz vakayla ne yapıyoruz arkadaşlar Allah'a kafa kaldırıyoruz. Senin inkar ettiğin tağuta biz çocuğumuzu da teslim edeceğiz. Senin inkar edin dediğiniz tağuta biz hoca alim deyip ona tabi de olacağız. Senin karanlıklardan aydınlıklardan, aydınlıklardan karanlıklara götüren tağutlar dediğini biz evimizin baş köşesine getirip oturtacağız. Senin tağutlar dediğine biz öyleceğiz. Sen küfür dediğin hale biz başka bir noktada tağutlaştıracağız.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 ve Müslümanların tamamen bundan uzak durması gerekirken Müslüman olabilmek için inkar etmesi gerekirken maalesef Müslümanların 35 milyon seçmeli Müslüman diye geçinen insanların elinde tesbihi la ilahe illallah diyen insanların oy vererek böyle bir muhalefette bulunduğunu veya bu da yetinmiyormuş gibi Allah'ın bu küfür ve tagut dediği sistemi inkar etmek yerine buna maslahat deyip insanlara süslü gösteren insanlardan ne yaptık? Bunların da